Bismillah ve elhamdülillah. salatu 22. ders sadece fiil çekimi. Mensup ve meczum muzari fiillerin merfusu ile beraber karşılıklı çekimi var. Onu okuyacağız. Biz de 23. derse gireceğiz inşallah. Edderesul saniye ve üşruğun 22. ders halatul mudariye felâs. Muzariye'nin 3 hali. Yani merfu hali, mensup hali ve meczum hali. El-i Mudaari-ül-Merfu El-i mensub El-i Mudaari-ül-Meczum Hamidun yezhebu Len yezhebe Lem yezheb Hepsinin başında Hamid var Müfred, Müzekker, Gaib Cem, Müzekker, Gaib El-Tullabi yezhebune Len yezhebu Lem yezhebu Asla gitmediler Gitmediler. Müfret müennes gaybe, amiretu tezhebu, lem tezhebe, lem tezhebt. Yüksün last ve olan len sonunu fethalardı, müfred sigallarda Diğerlerinde de nunu düşürürdü. Mebni yusun mebni olanlarda bir şey bulunmazdı. Lem de aynı şekilde müfres sigalları cezbederdi, nun bulunanları hazfederdi, mebnilere bir şey yapmaz. Şimdi onu görüyoruz son iki derste veya üç derste işlediğimiz derslerin bir karşılaştırmalı tablosu varımızda. Et talibatu yezhabna bu siga me mebni olduğu için len ve lem edatları hiçbir etkide bulunmadı. Nasb len edatı ve cezmi lem edatı. Len yezhabna lem yezhabna. Muhatap sıgaya geçtik. En tezehabu len tezehebe lem tezeheb. Entum tezehabuna <gülüyor> Len tezhebu, lem tadhhabu lem tadhhabu ENTI tadhhabina lem tadhhabi lem tadhhabi antunna tadhhabna bu da mebni olduğu için değişmedi len tezhebne, lem tadhhabna lem tadhhabna hem gayibin hem de muhatabın musanna asiyalar da var isterseniz onları da yazın isterseniz Yazhebani, Mesela Hamid ile Tullab arasında yazhebani, Len yezheba Lem yezheba Amine ile Talibat arasında Tezhebani Len tezheba Lem tezheba Ente ve Entüm arasında Entüma Tezhebani Lem tezheba, lem tezheba, enti ve entünün arasında da aynı şekilde. Mütekellim sivrasına geçince, ene ezhebu, len ezhebe, lem ezhebe, ezheb, nahnu, nezhebu ise çoğulu cemiyesi, len nezhebe ve lem nezheb. Gördüğümüz şeyler olduğu için ezberlersiniz inşallah ablalara. Zaten siganın çekimini de verdik hemize. Hem caht mutlak var hem caht-ı var. Bir de bundan önce sigasını gördüğümüz tehkedi nefi istikbal vardı. Onu da önümüzdeki perşembe ezberlenmesini istiyorum. Bu üç siganın. Mahkum kaldığını Abdurrahman'cim. Hiç mahrum kaldığınız. Hiç mahrum kaldığınız. Evet. Perşembe pazartesi hadisimiz var. Perşembeye bunu alalım inşallah. İnşallah. <gülüyor> El 23. ders. Öğrenciler ve öğretmen arasında geçen bir diyalog. Caferun <gülüyor> Eynel müderrisuna Öğretmenler nerede? La dehalul fasle ve lahum fi gurfetil müderrisina. Onlar ne sınıfa girdiler ne de öğretmenler odasındalar. Burada maziyenin başına dahil olan la edatı var. Bunun tekrarı vaciptir. dersin içerisinde kaydeder bölümde. Bunu göreceğiz. Ne sınıfa girdiler ne öğretmenler odasındalar. Öyle tercüme edilir. Aynı zamanda burada Cem Müzekker Salim'in merfu mecrur hallerini göreceğiz. Mudarrisune biliyorsunuz mudarris bunun müfrediydi. Mudarrisune sunna vav benun eklenmiş ve bu şekilde cem'i elde edilmiş haldir. Buna cem muzekker salim siga diyorduk. <gülüyor> Adnan azun ennehum fi ctimain. <gülüyor> Zanne diyorum ki onlar içtimada, toplantıdadırlar. ictimada toplantıdadırlar. İctima da iftial babından masları maslarının hemzesi hemzeyi basıldır. Başta olduğu zaman okunur, ortada olduğu zaman okunmaz. O yüzden fi içtimain demedik de fi içtimain dedik. <gülüyor> e raaytel e, müderrisinel cududa yeni öğretmenleri gördün mü? Burada da müderrisin, neydi aslı raanın mefulü Cem Salim'in nasb halidir müderrisine. Konu içerisinde göreceğimiz misin geçiyorum şimdilik. Ecae müderrisune cududun. Yeni öğretmenler geldi mi? Naam cae hamsetü müderrisine cududin. Evet beş yeni öğretmen geldi. Ra'aytu ehadehum fil mektebeti kable galilin. Az önce onlardan birini yani yeni öğretmenlerden birini kütüphanede gördüm. Ismuhul Hüseyin ibnu'l-Haseni. Onun ismi Hasan'ın oğlu Hüseyin'dir. Veya Hasan bin Hüseyin'dir. Yedhulu ehadül müderrisine el jududi Yeni öğretmenlerden birisi girer. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh diyerek de selam verir. Tullab ve Aleykümüsselamu ve Rahmetullahi ve Berekatuh Ehlen ve Sehlen ve merhaba ya Ustadı. Selam aldıktan sonra Ey Hoca hoş geldin, sefa geldin ve merhaba derler onu karşılarlar. Eşkurukum ya İhvanu Ey kardeşler size teşekkür ederim. Kem taliben fi faslikum hada bu sınıfınızda kaç erkek öğrenci var? Fihi erbaune taliben. Onda sınıflarını kastederek onda 40 erkek öğrenci var. Erba'un. Evet, evet. Sizde otuz 30 mu? Felafun. Peki. neni era hamseten ve taliben fakat. Orada ne var? <gülüyor> Lakin ben sadece 35 öğrenci görüyorum. Fe aynel aherun? Diğerler nerede? Bana göre 40, size göre 30 olan öğrencilerden 5 tane eksik. Bu eksik olanları kastederek "Diğerler nerede?" diye sorar öğretmen. Hum gaibun alayema? Onlar bugün gelmediler. Eyyu kitabin takraûne. Hangi kitabı okuyorsunuz? Nakra'u hadel kitabe. Bu kitabı okuyoruz. İsmuhu kısasun Nebiyyeen. Nebilerin, peygamberlerin kıssaları. Lemen huwa? O kimindir? Huva li fadliyti şeyhi Ebil Hasan nedvi O faziletli şeyh, faziletli hoca Ebu'l Hasan en-Nedvi'nindir ona aittir. Güzel bir kitap. Gördünüz mü hiç? Türkçesi de var, Arapçası da var. Kasasun Nebiyin. Risale yayınlarından çıkmıştır Türkçesi. Kur'an'da bir yöntemlerle geçiyor. Bu kitapları bitirince inşallah okuyacağımız kitaplardan birisi o. Allah nasip ederse. Arapçasından. <gülüyor> Limen huve, o kimindir? sorusuna o fazilet şeyh. Ebu Hasan en Nedvinindir. Cevabını verdi. Adnan Öğretmen devam ediyor. Kem safaten garatum fihi. O kitapta kaç sayfa okudunuz? Yani Kıssasü'n-Nebiy'in kitabını kaç sayfa okudunuz? ve 350 safaten. Onda onda yok. 53 sayfa okuduk. Onda kısmını çıkartalım tercümeden. 53 sayfa okuduk. Adnan el-kitabu fihi tis'une safhaten Kitap var ya onda direkt söyleyecek olsak kitapta 90 sayfa var. Karakna minha telâthen ve khamsine safhaten febegıye seb'un ve telâthune Ondan yani kitaptan efendim, ya o sayfalardan daha doğrusu sayfalardan 53 sayfa okuduk ve geriye 37 sayfa kaldı. Harun Ma ecmele haqibeteke ya ustadu Ey hoca çantan ne de güzeldir. fil tacup taccub evet. Ma ecmele <gülüyor> haqibeteke Ey hoca çantan ne de güzeldir. Bir kem işterayteha onu kaça satın aldın. İşteraytuha bi semanine riyalen. Onu 80 riale satın aldım. Enişteraytu misleha bir 70 rialen derhâşim. Ben onun mislini benzerini 70 riale satın aldım. Amır enişteraytu hâqibeten esgara minha bir 60 rialen. Ben ondan daha küçük bir çantayı 60 riale satın aldım. Evet, bu alıştırma, bu diyalogumuzda, bu okuma parçasında mazinin başına dahil olan la'yı gördük. Cem Müzekker, Salim'i gördük ve hukut dediğimiz tam sayıları gördük. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 sayılar var ya onları görmüş olduk şu an. Önümüzdeki dersimizde de inşallah bunların açılımına izahlarına gireriz. Temari'in ecvan ile ile gelen soruları cevapla. Kem müderrisen cediden cae kaç yeni öğretmen geldi? Kem taliben veceden müderrisu fil fasli. Öğretmen sınıfta kaç talebe buldu? Limenil kitabı kasasun nebiyyin kasasun nebiyyin kitabı kimindir? Kime aittir? Kem safhaten fihi o kitapta, o kısa kitabında kaç sayfa vardır? Kem safaten kara bu. Öğrenciler kaç sayfa okudular? Bir taral işteral müderrisul öğretmen çantayı kaça satın aldı? Bıyıp duralım mı?